Ashoka Milattan önce 273 ila 236 yıllarında yaşamış Maurya kralının ismi olup Budizmin evrensel bir din olmasında önemli role sahip olan kral